الحمد لله رب العالمين لهذا هم كلنا فمن لا ويانا الله فما توفيق معصوم إلا بلاه. لقال جاءت ربنا بحق. صلوا على رسولنا محمد. الله مصل. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. الله. مصرح. صلوا على شبيعنا بنام محمد. الله مصل. أعوذ بالله السمع العلم من الشيطان الرجيم وأعوذ بك من المزاك الشياطين وأعوذ الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة يفضارا وأمور الله قانتين صلى الله عظيم الله ما فعنا عظيم الحمد لله رب العالمين القيوم Hassan'cukum bil hayyil qayyum ile bila'yum ebeda ve defa'tu ankun sürüye emlâ havle velâ quvece illâ billâ'yı Rabbimiz bizleri bu mübarek ilim meclisinde fazl-ı kerimine cem'i Bundan dolayı kendisine hamd-i senalar ederiz. Allah'ın sohbetlerin, hizmetlerin, ilim meclislerinin devamını temin eylesin amine amin, misal eylesin amin. yardımcıları ziyade eylesin amin. amin bizim derdimiz dindir bizim derdimiz dindir bizim nesebimiz de dindir soyumuz da dindir babamız atamız da, da dindir bizim her şeyimiz dindir Selman Farshan Hazretleri Arap değildir Fars'tır ''Araplar bazı kabile, kabile ırkçılık yaparlar, fakat o ne derdi?'' ''Emin İslam'u lâ ebeni sivâhu, idef bi kaysin ''Kabileler, Arap kabileleri, kaç kabilesi veya Temim kabilesi işte, bir üstün kabileyi şerefli, soyluyuz diye istihar ettikleri zaman, benim babam da, atam da İslam'dır, benim ondan başka babam yoktur derdi. Ne demek? Yani benim Arap'ta soyum yok, bir kavun kabileyle iktibatım yok. Ama ve lakin, dinim, e aynı zamanda neyim oluyor? Soya ağacım oluyor. Ben Müslümanım derdim. Koca Selman Fadisi, vaziyallahu Teala. Onun bizim derdimiz dindir. Bazıların derdi ırkçılık olabilir, haset mezhep olabilir, efendim soyla istihar olabilir. Zenginlikle mallafı diye ihbar olabilir. Olanışı yok. Bizim için üstünlük evet olmazsa olmaz. İyi dinimiz, diyanetimiz, diyanet dindarlık demek. Efendim, her şeyimiz nedir? İslam. Geri kalan faziletle ne altındadır? İslamın altındadır. Peygamber soğundan olsan sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmazsan fayda var mı? Yok. Yok. Yok. İbrahim Aleyhisselam babasına fayda var mı? Yok. Nuh aleyhisselam, Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın hanımlılığına faydaları var mı? Yok. Onun için ne buyurdu Fatıma Alem bile? Ya Fatıma işleri derse ki bilen ne al? Ey Fatıma canını cehennemden satın al. Bak canınızı cehennemden kurtar beni lauhun yankibüllallahşa kıyamet günü baban benim ama seni kurtaramam hal böyle olunca biz ne yapmalıyız Canımızı cehennemden satıp almaya çalışmalıyız. İşte bu ilim meclislerine, bu sohbetlere gelmek bunun içindir. Yoksa yani bu ırçılıklarla nereye varılır? şuculuktan buculukla bu nereye varılır? Efendim, dinsiz, imansız, itikatsız İslamsız nereye varılır? Ölüm her an kapımıza gelip yapmak üzere. Biz öldüğümüz zaman bize ne sorarlar? Hangi milletdensin? Oradaki millet ne mi gelir? İslam mı anaya gelir? Hangi milletteniz? Milleti İbrahim. Demiyorsunuz, öğretmeden size. Hangi milletteniz? Milleti İbrahim. Asbahne alâ fıbbatil Esbahna sabaha çıktık. Her sabah okuyoruz bunu. Fakir okumaya çalışıyorum. Kitaplarıma yazdığım şeyleri amel etmeye de çalışırım ben aynı zamanda. Öyle size yazıp da siz yapın ben yatayım diyen bir hocalar değilim ya Esbahna alâ fıtıldır islam ve alâ kemmetin ihlas iflas kelimesi üzere İslam fıtratı üzere ve alâ bine İbrahim babamız Atamız İbrahim'in milleti üzere yani dini hani el Batıları bırakıp Hakk'a dönelen Müslüman olarak sabaha çıktım. Evet. Sen sabaha kalktığında, akşama vardığında, aynı sözün akşamlığı var. Emseyna. <gülüyor> akşama vardık. Hala <gülüyor> fitratin islam. İslam fıtratı diyin üzerine. Hala <gülüyor> kervetin ihlas. İflas kelimesi üzere. Kelimesi üzere. İhlas kelimesi nedir? İhlas kelimesinin biri söylesin. Hepsidir? La ilahe illallah İslam kelimesi Ve ala millet-i İbrahim Atamız İbrahim'in Milleti ve dini üzere Sabaha vardık, akşama çıktık Evet, Kur'an kendine buyuruyor Estaizu billa zümme U'ayna ileyke Sonra bir sana vahyettik Habibim ne vahyettik Enittibu illete İbrahim'e İbrahim'in milletine Yani dinine uğurduk Şimdi, bu akşama çıktık. Cuma gecesi, Allah hayırlı mübarek etsin. İnşallah bundan sonraki sohbet ne zaman oluyor? 4 Nisan'a geliyor. Yani bir boş, bir dolu. 13 güzel takip edin. Ee, kaçırmayın bu sohbet. Bir boş, bir dolu hasediyle. Nereye geliyor? 4 Nisan'a geliyor. Bu arada da bizim mahkememiz var 26'sında. Allah hayırlı kazalar, kaderler Allah ﷻ şerleri de Amin. Amin. Amin. Şimdi dört insan inşallah bizle sohbette oluruz. Fakat tabii saatler ileri alınıyor. Saatler ileri alındığı için yasıdan sonra saat dokuz buçuk on olur. Ondan sonra sohbet olmaz. Olur bana göre olur. Ben gececiğim sabah et hayattayım da. Size olmaz yani başlasın Uma. <gülüyor> Ee, onun için e, bir dahaki 4 Nisan sohbeti, akşam namazı, evvâdin namazları kılındıktan sonra başlayacaktır inşallah. Akşam namazı ve evvâdin namazlarının ardından olacak. İnşallah bunu da duyurmuş. o. Evet, şimdi bu akşama çıktık derken oraya geçiyoruz. Yani cuma gecesine kavuştuk elhamdülillah şimdi. Şimdi nasıl kavuştuk? Fakır olarak kavuşsak mühim mi? Zengin olarak yaşayacak mıyım ben? Sağlam olarak, hasta olarak, he? amir olarak, memur olarak, Türk olarak, Kürt olarak, Laz olarak, Arap olarak, Fars olarak, yani neyse herkese bir ırkı var, şekli var, şemali var, şusu var, kuşu var. Bunların hiçbirinde bir değişiklik var mı? Fark var mı? Ama Müslüman olarak mı? Gavur olarak. Var mı fark? Ne biçim şey fark var biliyor musun? Cennette cehennem kadar fark var can olarak akşama çıktığınızda canın cehenneme gidiyor <gülüyor> Müslüman olarak akşama çıktığınızda ölçen cennete gidiyor. Fark var mıymış? Peki ehli sünnet olanak ehli bitat olan. Yani akşama çıktın Müslümanız yorgun yoğurdu yok, şiviyen yok. <gülüyor> ehli sünnet misin? Bu akşam intikarda ehli sünnet üzere misin? Bitat üzere misin? Yani yetmiş yedi fıraklığı dağıleden sapık fırkalardan birinin bir inancı üzere misin? Farkı var mı? Var, var. var. Ne farkı var? Biri cennete direkt gidiyor, öbürü cehenneme uğramadan gideniyor. Çok farkı var. Ben bunu konuşuyorum Bizim ön planda ne olmamız lazım? Müslüman. Sonra bir altta heriç ünlü. Bu çok önemli bir mesele. Ne seminadın atealleri asabiye. Ulçılık iddiası üzere ölen bizden değil mi? Sür yapmıyor yapmamalıyız. İslam'ı öyle çıkarmalıyız. Birileri ırkçılık yapıyorsa birileri ırkçılık yapıyorsa onlara da uyarmalıyız. Nasihat etmeliyiz. İnne ve lübminun eyküver. Ancak inananlar kardeştir. Biz dini, imanı, İslam'ı öyle çıkarmalıyız. Yoksa geri kalan bütün unsurlar bizi ne yapar? Böler. Ancak İslam unsuru bizi birleştirir. Osmanlı'daki süt liman havası 600-700 senelik devlet nizamı kizamı, e, şu anda bile e, devamlı savaşlar olan biraz birkaç senedir durulmuş ama gibi görülüyor. Balkanlar ikide bir. Karkaşa yani süt bari gibi ortalık karıştırıyor da ve şu sene evvel 100 binlerce insanı insan e, Devamlı kaynayan kazan. Mesela bir tek e, Osmanlı'da 400 sene süt liman kalmış. Orta Doğu kaynayan kazan Osmanlı'da 400 sene şıkkı Çünkü neden? Hangi şeyi öne koydular? İslam. İslam, İslam işte. Onlar ne zaman İslam e, unsuru biraz geri başlattılar? Cavunlara biraz itibar vermeye başladılar. Ermeni bakanlar, Ermeni şunlar bunlar falan. Milleti sadık dediler. Bunlar vefalı millet dediler Ermeniler için. Onlara böyle içmiş verdiler. Kazığı yediler. Koca Osmanlı Yağmazsanız böreği gibi tarmadan edildiği. Bize, biz, bize bizden başka dost yoktur. Herkes kendi için söyler. Halbuki Müslüman'a Müslüman'dan başka dostu yoktur demek lazım. Ah be kardeşim. Vallahi anan sökmez baban fayda etmez. İslam'dan başka bir şey yaramaz mahçerde kabirde ya. Din ya, din din diyanet dindarlık. Bize şey bu lazım. Dini öne çıkarsak bu sorunları çoktan aşardık. Din geri bırakıldı. Aniden itibarsızlaştırıldı. Efendim medreseler kapatıldı. Tekkeler, caviler kapatıldı. Ve Ermeni, Yahudi dölleri fırsat bularak bu milletin evlatlarını birbirine düşürdü. Efendim ve birbirine kırdırdı. Allah Teala bundan sonra... İslam selameti nasip veriyor. Abi ne söylüyorum? İslam selameti. İslam selamdan gelir. Selam selamet, emniyet, güven, barış, sükunet, sekinlikten gelir. Ama bütün mesele nedir? İslam'ın yaşanmasıdır. İslam yaşanmazsa, beş vakit namazlar kılınmazsa, camiler, cemaatler dolup taşmazsa, alimler, hocalar, ehl-i sünnet alimler de ikibar edilmez, sözleri dinlenmezse, Yine bu işlerin tutma şansı yoktur. Yani yine de söylüyorum. Söyün başından söylüyorum. Niye yoktur? Çünkü İslamdan başka çimento yok. Birleştirici unsur bir tek İslam. İslamı çekti marulan. O ana sen karasın, sen beyassın, sen aksın sen. Cahisin, kültürlüsün, kültürsünsün, şucusun, bucusun, sağcusun, solcusun, evrendin, irtçısın kü... Bin tane ayrılma sebebi var. Ama birleştirme sebebi İslam'dır. Biz buna bakıyoruz. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ Allah'ın dinde en şerefliniz, en çok takvaya nihayet. Bir adam Fars olsa, e, zence olsa, ama takvası fazla olsa, ödürü Arap olsa, hem de Kureyşli olsa, Kureyşli olsa, Efendimiz kabilesi kabilesinden olsa ama takvası az olsa Hangi üstündür. Takvası fazla olan Zenci veya Has veya Türk, ondan üstün olur. İslam onun için iyi ihatibar etmez etmedi. Bunlar ne zaman meydana çıkarıldı? İslam geri plana alındıktan sonra bu e, kafirlerin oyunları Müslümanları bölme planları devreye sokularak millet ...parça parça edildi. Allah bu tefrikadan muhafaza eylesin. Amin. Bu dağınıklığı toparlasın. Allah'ın lütfeylesin, kerem eylesin. Amin. En alimlerine Allah imkanlar tanısın. Fakir Keremliğine imkanlar tanıyan sahipler yaratsın. Amin. Amin. Ya adam efendim bu kadar suçları malum, bu kadar cinayetleri meşhur, bu kadar senedir memlekete vatana millete zararları ortada olan insanlar, Bugün prim yapıyor. Değil mi? Bizim gibi 30-35 senedir, bir tarafta 30-35 senedir milleti kesip doğruyanlar var. Bir tarafta bizim gibi 30-35 senedir, aman adam vurmayın, hırsızlık yapmayın, gasp yapmayın, zina atmayın diye hırsızı, uğursuzu, bütün milletin hidayetine sebep olan efendim bu fakir gibi bir adam var. Ve itibar kime? Bizim gibiler yok insan ticareti, yok bilmem ne, yok kadın satmak, yok bilmem ne pazarlamak diye suçlanırken öte taraftan katiller ile farkındaysanız yüz üstüne çıkarılıp itibar verilmek isteniyor. Allah bunları görmüyor. Ama mesele nereye? Adamlar kendi katillerine sahip çıkıyor mu? Çıkıyor, çıkıyor mu? Çıkıyor. Görüyorsunuz adamlar kendi katillerine bu kadar uzun bir kışı Öldürmüş, öldürmüş adama. Saat çıkıyorlar evet. Peygamber gibi bakıyorlar. Peygamber diyorlar adama ya. Evet. Adama peygamber diyorlar ya. Saat çıkıyorlar Orada İslam'ı sorguluyorlar mı? Sorgulamıyorlar. Harbi ne demesi lazım? Bu adam Müslüman mı bir defa? Bunu sorması lazım değil mi? Papaya mektup yazıyor. Hristiyanlığı çok uygun buluyorum, girmek istiyorum diyor. Bu adamı peşine gidilir mi? E şimdi dikkat edin. E sen efendim. Böyle adamlara sahip çıkıyorlar, Müslümanı sorgulamıyorlar. Anladın? Eni sünnetli sorgulamıyorlar. Namaz ateş var mı sorgulamıyorlar. Hiç kumar, zina, fars, muftan sorgulamıyorlar. Cinayetler zaten büyüklet öldürmüşler. Bu adamların peşinde. Yalnız en önemli kulle ulazi mi imami? Her insanı, her grubu, her fırkayı imamları ile önderleriyle davet edeceğiz diyor Kur'an. Bir tutam sakallı, defile sahip saran adam da var. Namazın abdestinden kafasını seyreden kaldırmayan adam da var. Ama peşine gittiği önderine bakıyorsun, efendim cani, katil, ırkçı, efendim, kafirlerin maşası adamda. Nasıl bunun peşinden gidiyorsun? Namazın da, abdestinden sakalın da tutam be! E sen beni peşime gelen ne yok? Benim takip yok, pırtık yok, örgütüm yok, teşkilatım yok, bir şeyim yok. Ama benim peşime, benim dediğimi yapsan, benim dediklerimi uygulasan, hangi kötülüğü emrettim sana? Hangi emri, Allah'ın emrinden uzaklaştırdım seni hiç? Ne zararı olduğuma taram millete, ümmete? Hiç. Faydan sayılmaz. Kendime o kadar faydan yok, millete daha çok faydan var. Yani Herkes ilahe bulduğunu söylüyor. Geçen Arnavut köy gittim, orada bir kardeşimiz ben gaz taştı, işte neyse bir içinde var idi. Bir hastayı ziyarete gittim. Allah acisi bahsenin etsin. Temiz, canfiyat, biraz rahatsız, bayağı da rahatsız. E, hayır sahibi, bize. de. Onu ziyarete gittim. Oradan bir arkadaştan gittim. Ya hocaefendi dedi, biz de 94 senesi, 96 senesi dedi. Seni tanıdık dedi. Sohbetlere başladık dedi. Sabah seyitlere geliyor. O zaman da dedi sen, yani yarın sabah. Cuma maşavat seyreler yapılıyor, arada da tespih namazı kılıyorduk. Evetim, bakalım o işleri bir çağrı bulacağız ve geceler kısaldı. Ee, tabii erken başlamak lazım. Dörtte dörtte gelirseniz kılarız. Benim için birim değilce de. ee, ilan ederiz, gelenleri de kılarız. Bakalım bir ilan yaparsın, saatleri ileri alırsın. O alta bakalım. Yani gece dedi üç geliyor o zaman tespih namazına çağırıyorsun milleti. Bizleri gece üçte tane... Üçte değil de yani saat adam akdes alıyor, ağzıdan yola, yola çıkıyor falan. Yarım saat, o zaman eserlerde oturuyoruz diyor. Komşunun biri de bize diyor, uyuz oluyor. Bunlar bir ticacı, diye. Efendim diyor, babam da diyor, e, biraz ilişkileniyor bizden ama yani babam da pek gece yarısı nere gidiyorsunuz falan. E, ondan sonra anam diyor, bir telefon diyor. Şey, babam ya yani ev telefonlar o zaman belki bu cep telefonları bu kadar işlemiyordu da bir telefon dedi ne oldu? Efendim ihbar telefonu gibi. sen çocuğun işte uyuşturucularla gece toplanıyorlar, uyuşturucu satıyorlar bilmem ne yapıyorlar diye. Babam daha devamlı telefonla da kapatılıyor ulan. Hemen peşinize düştü. Ne yapıyorsunuz? E gidiyoruz. Nereye sohbet? Ne sohbet? Yani gece dördünde sohbet kaldı. <gülüyor> sohbet akşam oldu. İnanmıyor bize diyor ya. Allah'ım ne işe yarar var? Siz diyor uyuşturucunu satıyorsunuz, parktan buluyorsunuz buluşuyorsunuz, ne alak olsa uyuşturucu, namaza başladık, ibadete başladık, kendilerini şimdi uyuşturucu diyorlar. Ondan sonra şaşırdım kaldım, bir şey de edilemiyorum, heves ettik, sohbetler, arkadaşlar da gelmiş kapıyı arabayla alıyorlar ya birbirine itibarlar cemaatle. Onlar da rezil oldum diyor ya, onlar da zannetsekler bu uyanamadı, bu abdestini mi tutturamadı. Ondan sonra baba dedi, ne var, nereye satıyorsan, nereye gidiyorsan, hadi abdestler sen de götüren. <gülüyor> O da meraklandı diyor, ben de geçemdi. Bak gidiyoruz, işte döktü işte, aldı falan, geldik diyor buraya, bir seyir, bir seyir, sabah, şey deden, bekle, o vaziyet diyor, bütün babam, akraba, herkes, namaz, abdest, sakal, göçken bir tutam şakalı varsa sarıl Ne insanlar böyle idare bulmuşlar, benim haberim olmaz ki bunlardır çoğunda, şimdi burada kim bilir herkesin ne kıssası var. Ne hikayesi var anasıyla, babasıyla, kartısıyla, korkasıyla? Herkesin başına neler geliyor? Benimle ilgili herkesin başına bir iş gelmiş dedi yani. <gülüyor> ben de rahat durmuyorum ki de bir iş yaşıyorum başınıza. Bu süper de benden sebep kimin müdafaya geçiyor, kimin saldırıya geçiyor. <gülüyor> yani her yerde konuşuluyor, şaşırılacak iş diye. Ortalıkta da görünmemeye çalışıyorum ama adımı yet, kabar. Dolayısıyla. Anla <gülüyor> vela bir hakikat var ortada ki ben kendimden çok size faydalı oldum. Sol çocuğum o kadar faydalı olamaz. Geçen yıl sol çocuğum diyorlar, biz seni görmedik. Biz seninle oturmuyoruz, biz seninle yola gitmedik. Şikayet ediyorlar. Ama ben en verimli zamanlarımda hep sabah günde iki yer en az. Her gün, her gün iki yer. Şimdi bak on beşte bir yapıyoruz bile yoruluyoruz. O zaman öyleydi. On sene, on beş sene, yirmi sene olay devam etti. Böyle ilmi ilmik işlendi bu iş. Böyle kolay mı sokakta cemaat buluyorsun? He? Geçen Fakirullah Hoca Efendi açıklama yaptı. Duydunuz mu onu? Bir açıklaması var. Ne diyor? Biz diyor bir yere vardıysak şey diyecek. İsmaila cemaatiyle Süleyman Efendi cemaatının bu milleti yola getirmesinden hazır Müslüman bulduk diyor. Duyurunuz mu bunu? He? Ne söylüyorsunuz ya? İşte internetten, i̇nternetten, ne, ne arıyorsunuz internetten? <gülüyor> ne veriyorsunuz? Haderye, hocam ben, ben internet bakmıyorum. Tamam, internet bakmayana mübarem olsun. Çok hoşuma gider. Ama geziniyorsunuz, nerede geziniyorsunuz? Geçen kendi sözlü açıklama yaptı. Sesli açıklama yaptı. Yani şeyi anlatıyor. 70'li yılları, 60'lı yılları. O da tabii Bordoba'da sohbetler yapıyordu biliyorsun. Ben bu işleri başladım, düzgün. Cemaatı nerede bulduk diyor. Çarşamba cemaatıyla Süleyman Efendi'nin cemaatı. Mahmud Efendi Hazretleri diyor, Süleyman Efendi Hazretleri diyor. Ee, ve Efendi Hazretleri, Ali Adar Efendi'nin halifesi olduğunu söylüyor. Çünkü bazı şeyh bozuntuları çıkmış. Mahmud Efendi, Ali Adar Efendi'nin halifesi değil diyor. Hatta Mahmud Efendi onu görmemiş diyor. Ya nasıl görmemiş ya? Ben Babam bile görmüş. Ali Adar Efendi Efendi zamanlarında o sene 52'lerde 55'lerde yani. Osmanlı Efendi Alemler Efendi Halifesi olduğunu e, bilmeyen yok. Adam be, beyni sulanan bir şeyler konuşuyor işte. Neyse, demek istediğim onları da söylüyor ama şunu takdir ediyor. Neyi takdir ediyor? Yani Fethullah Bey biz diyor e, ortaya çıktığımızda, vazık yaptığımızda vesaire yani kendilerine göre hizmet alanları kurduğumuzda cemaat bulduk, cemaat hazır. Kim yetiştirmiş diyor bu cemaati? Mahmud Efendi Hazretleri yetiştirmiş. Bir de Süleyman Efendi Hazretleri. Bu ikisinin ismini özellikle veriyor. Burada düşünmek lazım. Yani kimin hizmetleri daha geniden geliyor, deriden geliyor? Tabii Efendi Hazretleri 70-80 senenin hizmeti var ama e tabii İstanbul'a geldiğinden sonraki daha bir yarılma sürecini itibara alırsak yine şu anda alt üst sene ilk bir hizmeti var. Değil mi? Yani İstanbul merkezi olarak konuşacağım. Şüleman e esenler zaten, hakikaten o zor zamanlarda mübarek, yani yakalanmayalım diye e çok, polis mi basıyor, jandarma mı basıyor, e, şeylen gidermiş yani, trene binermiş, talebelere bir vagonda ders verilmiş, İşte Pazara kadar trende bir ders, iki ders, üç ders. Ne yapıyorsunuz burada? E Ada geldik. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmam isteneceğim? Çöp değil mi? Sadece çöp değil. Ya adamlar öyle bak Mehmet Emine Hoca'yı geçen ziyaret ettim. Ya bir dergisini hazırladım. Geçen gece 3'e kadar oturdu. Sayfayı 72'den 104'e çıkardım. Dünya kadar ilim yazdık size. A anam ağladı diyeceğim ağlayacak anam da kalmadı. Canım çıktı size hicbet edeyim diye. En Enkast kaldırma çalışmalarına devam ediyorum. Her yerde ben irtibat. Efendim buranın bile seçik geçirdiği ben uğraşıyorum. Her şehirde ben uğraşıyorum. Adamlar dalmadan ettim zaten. Çünkü etmem lazımdı. Etrafım berbat idi. Şimdi yeni bir şey kurmak da zor. Efendim şimdi yolculuğu da üstlüyoruz. Bu sefer aç kalıyoruz. Biraz işler zorlaştı ama gece gündüz çalışıyorum. O lalebiyle ona göre kıymetlenir bu dergiye. İnşallah bu son olsun. Ben ölene kadar daim olsun. Amin! Bundan sonra bu işleri bozacak adam yanıma nasip olmaz. Amin! Allah kökün yette gelenleri kahreyle. Amin. Artık duayı tutturdunuz mu? Ondan sonra bana demeyin bu dergide diye düşünüyorum. Bak bu sefer ben duayı da size ettirdim. Amin edildim. O zaman sizin duanızı tutmadı diyeceğim. Bu <gülüyor> zamana kadar öyle dua duvar vermiştik. Her şeyin vakti Demek ki nasip şimdiyeymiş. Bundan sonra sakat yanaşamaz. Yanaşan çarpılık. Yanaşan <gülüyor> çarpılık. Ne boğul, ne nezihliyetli adamlar geldi gitti geldi. Ne adam geliyor? Puzu posturaliymiştir hadis-i şerifler ne güzel söylüyor kurtlar kuzu postu giyecekler aynı zamanda kurtlar kuzu postu giyecekler böyle bir adam vardı on sene yanında hiç bir sesini yükseltmedi dünya kelam konuşmadı öyle bir bela ajan çıktı ya kaç tane böyle kaçıncı yahu 20 senedir en azından böyle yanma adam efendim gelip giderler yani bu sefer gittiler gelmez olsunlar <gülüyor> Aa, böyle uğraşıyoruz Ha nereden geliyorum, lalemin dergisinde Mehmet Emre Hoca Efendi ziyarete gittim Ankara'ya. İşte onu da hem resimlerini koydum, hem mübarek sohbetler ettim, onun tanıtımını yazdım. Büyük, 110 yaşından bari. Büyük evliyan, büyük hanı. Burada gelmişti bir gecede varmıştı. Sohbete geldi, şuraya oturmuş, ben de haberim yok cemaat gibi. Allame evliyan, mübarek zat. Ondan nereye geciktim? Onun bir meselesini göre anlatacaktım da. He? Sağ zaman Hazretleri Isparta'dayken O nücahede gitmiş e, Orada ona e, Demiş ki seni 15 gün misafir etmek istiyorum Mehmet Emine Hoca'ya demiş Fakat demiş Taraflık altındayım Yani gözetleniyor Hala de babamızın oğlanızın tekkenin İsmet Doğa tekkesinin karşısında ne kurmuşlardı Karakol, Karakol kurmuşlardı <gülüyor> Recahede de vardı Allah rahmet etsin O da mübarek e, İyi bir ihvan, mübarek bir zattı. Yaşlı da vefadet, dedemin dostuydı. Allah için kabirlerine nur eylesin. Mubarek adam pazar sohbetine sabah araylarına gelip o, o da polis yani muazzam kıyafetini böyle geliyormuş. Ya kıyafetini değiştirmeden o zaman da gelinir mi? Ee, yoldan daha habere ben uçtum ki. Ketçeydik, polis geliyor basmağı zannediyor. <gülüyor> Bizim cevabım dağılmış. Yani efendi babamız demiş, arkişerini de dağıtmışlar yani. Bunu korkusundan. Bazı bir adam zaten elime geliyor. O böyle cesaret o zaman da o kıyafetten gelmekse. Reca yapacağım. öyle bir adam. Kulluğu Mescidi cemaatindedir. Yani dediğin zaman Hazretleri ne demiş Mehmet Emre Hoca Efendi'ye? Ee, demiş şimdi sen dönerken yollarda mallarda senin peşine takılan olur, soran olur falan. Isparta niye gittin Ne Git, ciharet için gittin. Bana geldiğini de ne Anladın öyle zamanlar ya. Şimdi i̇şte Süleyman Efendi Hazretleri diyoruz Çağda bozana kadar kiremle gidiyor diye ıslama köfteye ben geldim. <gülüyor> Dert geçer. Arada kaç kers okuttun mesela. Veya ne akıl ya? Sandala binerlermiş, bana bahs bahset bahs çıkartlarmış talebeyle. Orada kaç kers okurlarmış, gönderlermiş. Seyyar, metre seyyar, salı sünnet. Ne yapınca kadar var? Şimdiki gitme olur mu? Yani böyle çilelerle bu işler buraya kadar geliyor. Bu cemaatler de böyle mantar gibi bitmedi yani. Mantak gibi bitmedi, onun için pırasa gibi de doğranmamalı. Bu ne nebiş kıymetini biliyoruz. Ama öyledir zaman zemin ki, adamlar katil olduğu, zani olduğu, her türlü namussuzluğa bulaşmış olduğu, sabit olan, terörist bir adamın peşinden gidiyorlar mı gidiyorlar <gülüyor> Namaz kılan sakallı da var mı bunun içinde? Var. <gülüyor> Peygamber gibi görüyorlar ya. Kurtarışı gibi dönüyor. Peki bizim millet niye bu herifinle kocalarına saat He? Başında biz sene hafifte yattım. Sağ olun unutmadınız. Allah da size unutma muamelesi yapmasa. Unutmadınız. Ay, <gülüyor> yani kürsünün etrafını da bırakmadınız. Tabi bu kadar cevaat olmuyordur o zaman ama. He? De var var. var, var. mıydı? Allah razı olsun unutmadınız etmediniz ama. Sadece kendim için de konuşmuyorum. Bir örnek veriyorum kendimden. Siz geneli anlayın. İslam liderlerini, kestiket ulemasının kıymetini anlatmaya çalışıyorum. Bir sene, 16-17 sene olsaydı adam kalır mıydı? Kalmaz. Bir senede gittim, derdiğim atıldılar. Kitaplarımı bitirdiler, her tarafı kapattırdılar. Her yeri mahvettiler. Bir senede ya. Ama şimdi, Tabi buluşlar arasıyla ongisi Ermenisi, lobisi uğraşıyor o batıla, batıla kırık veren çok, para veren çok, şunu veren de bunu. Bizim böyle bir arkadaki bir şeyimiz yok, biz Rabbimize güvendik, bu yola çıktık gidiyoruz. Ama ve laki, orada ne vardır, efendim Müslümanın biraz düşünmesi, kendini sorgulaması lazım gelir. Neden dolayı? Biz niye bu herisini de sahip Bizim davamız ne ya? Davamız ırkçılık değil. Davamız evet soy sok değil, hased nesip değil, mambut cemetmek değil, davamız istifar değil, davamız İslam'ın ve Hz. Sületh'in dünyaya hakim olması. Bu davaya gayret nazım ve falanın tedbir alımlarını elbakan meselesine kunduru sütuna bu bak kaçıp gitmemesi lazım ya. Yok, kesik var Başarımız az, başarımız çok var. Ancak bir yerlere gelirken mutlaka ne vererek geliyoruz? Taviz vererek geliyoruz. Adamlar taviz vermeden söke söke efendim batıl davalarını yürütüyorlar. Biz hak ve ehlisünet davamızda hiçbir zaman e, ne yapamadık? İsteğimize kavuşamadık. Öyle miymiş? neymiş? Kavuşamayız da bu kafayla. Neden? Herkesin malı tattı, canı tattı. Efendim herkes bir hesap peşinde bakıyor. Hoca devrildi mi? Yıkıldı mı? Kalktı mı? Oturdu mu? Devrildi ise eyvallah. Kalktı ise maşallah geliyorlar sohbetli deme. Hadi şu yapalım, şu görelim. Kimse yok. Maalesef. Ama velakin yine de bu kadarına şükredelim. Allah nimetimizi ziyade edin. Benim esas üzüldüğüm nedir? Batıl davalarda ırkçılık davalarında nasıl birbirlerine kenetlenip sahip çıkıyorlar, orada hacını hocalı bile kenara koyuyorlar. Tabi oldukları adamın müslüman olup olmadığını bile sorgulamıyorlar da. Biz bu, bu kadar müslüman, el temiz bir hizmet içerisinde bu kadar senelerin bu milletin önünde, ortasında duruyoruz, bulunuyoruz, hemen bize bilek atıldığı zaman bir itibarsızlıklı kampanya, kumpanye olduğu zaman maalesef namaz kılan hacı hoca bile acaba diye biliyor. Bu çok yazık bir şey. Esrarlı bir şey. Sizi benzeyeler. Siz müstesnasınız. Allah sizi muhafaza etsin. Bundan sonra da muhafaza etsin. Ama benim şansım yine burada önem arz etmiyor. Benim olan konuştuğum, salonduğum eli sünnet davasıdır. Buna sahip olması lazım davaya sahip çıkılırsa ne şekil çıkılır neyle çıkılır hizmete sahip çıkılarak benim konuşmalarıma sahip çıkılarak sohbetlerin dinletilerek sohbetlerime adam davet ettilerim sohbetlerin bölümlendirilip izah ederek mesela bugün birisi ne soruyor yani bu nedir İslam'da yeri var mıdır diye bana soru yöneltti, Demin. ben bu usta sohbette bir şey dedim mi he demiştiniz, radyo e, da demiştiniz. Bak filhafda söylediğin diyor arkadaş. Bu kardeşler eskiden, eskiden söylediğin diyor. Beni sohbetlerimi dinleyenler her konuda ilim mutlaka bulurlar. Ben havadan sudan konuşmuyorum ayetten acıktan konuşuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'in evine geldiği zaman e, iki bayram var. Biri Nevruz, biri gel bakayım. Mehrecan. Biri Mehrecan, biri Nevruz. Bu ikim ayramı gördüğün zaman ne buyurdu? İnna Allah Teala, bak ben söylemiyorum, bizim tabi olduğumuz liderimiz, önderimiz Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu Allah Teala misinler? Başka yok. Havanızı şakmayın, Müslümanız biz. Müslümanız biz. Bizim babamız, adamız dindir. Ne cahiliyet adetleri yaptın? Ne cahiliyet işte? İnna Allah Teala ve ne kuma? Hayır binazeyi. Bu nevruz ve Mehrecan iki bayramdan daha hayırlısını Allah bunları sizden aldı. Yerine daha hayırlı iki tane bayram verdi. Ne verdi? Gayet. <gülüyor> Fıtır ve Aid el Bayramı, Ramazan Bayramı. Yani orucun açıldığı şafali 1. günü biri de Kur'an. Diye bunun diye bunu ne diyor? Kaynak ben şimdi atamadım Ebu Dağut gibi aklımda. O da, o da. kaynak, da e, kaynak soruyorlar bu otobüsü sebebi. Kaynak soruyorlar, hocaefendiler baksın beni canlı yayından dinliyorlar. E, bizim kardeşler, arkadaşlardan dinleyenler var hocaefendiler. Şu saatte dinleyebilirler. Kaynağını bulsunlar, ben tefsirede yazdım zannediyorum. E, Ebu Dağut yani sünen kitaplarında da var olduğunu hatırlıyor e, Şimdi onu buluruz. Lakin milli bayramlar olabilir. Onlar tabii ki zafer bayramı, değil mi efendim kafirlere karşı işgalden kurtuluyor diyen işte İstanbul'un tehlikeli kurtmanı bunlar milli bayramlar bunlar bir şey demem. Ama şimdi burada özellikle hadis-i şerifle ne belirtiliyor? İki tane mesele belirtiliyor. E şimdi bunlar nereden öğrenebiliyor? Sohbetten öğrenebiliyor. E şimdi benim yoluma sahip çıkımdan kastım ne? He? Benim halime sorun bana çorba getirin, para verin, değil. Ama ben bunların hepsini söyledim sohbetlerden. Şimdi inşallah bundan tabii bir veriyorum çok e, arşivlenmesinin, e, sohbetlerin, konuların, bölümlere ayrılması. ben bazı bir sohbette iki saat, e, onun içinde bazı kere 100-200 ayrı mesele var. Bir sohbette bazen, e, bunların seçilmesi gerekiyor ki toplum, ne yapsın? Atamadım. Hangi sohbette? Şu sohbette desen bile iki saat dinleyip doğum içinden aradığın noktaya. Ha bir var sohbeti sıralı dinler, o tamam. Ama bir de var ya aradığı bir nokta varsa onu arşivlemek lazım. Senelerini beceremiyoruz yani. Devamlı böyle bir düzene girelim derken bir enkaz, bir kalkıyoruz bir aşağı. İnşallah bu son kıyamımız olsun, ayağa kalkışımız olsun. Sizin de desteğinizle de, gayretinizle de, bir düzenler kurulu. Biraz sabırlı hareket ediyoruz tabii. Ama yavaş yavaş yapacağız. Şöyle olursa adam yazar e, ''Hocam ben işte ne hakkında bir şey var.'' E hadis verir, o hadis orada e, görünürse adam olsa ne yapar? Bilgi sahibi olur. Bilgi sahibi olur. Bizim önceliğimiz, başından beri söylemek istediğim nedir? Kime tabi olacağımız noktasında, kimin sözünü dinleyeceğimiz noktasında kılık kıyafet noktasında evlenme, boşanma, ticaret alışveriş her konuda bizim örnek alacağımız, emsal göreceğimiz efendim davamız ne olsun bu olsun, İslam olsun yani şimdi referans diyorlar yani gavuk kelimeleri kullanmak istemiyor numuneyi kişisel itaat edeceğimiz husus ne olsun İslam olsun şu, Efendi böyle gördüm. <gülüyor> Selman-ı Fahans bu beydinim ben Efendi duydum. Efendi Hazretlerimizden, e, şiirler duydum yani böyle. Resulullah Efendimiz'den, sahabeden, ulemadan, evliyadan. 35 sene evvel başladık onları toplama, sonra, sonra defteri kaybettim, bir daha buldum, bir daha kaybettim. Kızır Efendi rahmetli onu isterdi benden noktarımı. Nasip olmadı öyle, şimdi uğraşıyoruz bakalım. Şöyle bir cilt koca kitap olacak. Bizim Efendi Hazretlerinin okuduğu beyitler, yani bu şiir de onlarda var ya. Ne münasebetde okudu? Manası nedir? Biraz da kısaksa kısak bir izahlar verebilirsek iyi olur. Efendi Hazretimize bu hususta söz verdik işte. Bu maniyle çıktınca pek edemedik. İnşallah yaparım o kitabın azaları. Mezune, hikmet, hikmet, hikmet. Şiirde ne var? Hem şairi, ne hikmeten? Şiirde hikmet var. Demek? De Hikmetli. Evet demedim. Evet. Maşallah aklıma. Ebu Davud çıktı kaynak. Maşallah. Yıllar önce ben bu Ebu Davud hadis no 1134. Hem de vehabilerin en başlarından olan elbani bile sahih hadisler diye sahih hadislere koymuş bunu. Vehabilerin bile kabul ettiği bir şey ya. Yani. Ebu Davud hadis no neymiş? 1134. Ebu Davud'un oğluza da sahih mı? Sahih. Yani küçük bir sitteyi sahiha. Ne demek altı sahip kaynak. Sonra çiz adalar dokundu ama ben size ne dedim ben bundan uzatılmıyorum dedim. Yani sen de benim kafamı test ettin ama yine elhamdülillah idare ediyorum. <gülüyor> Böyle kafamız biraz saçma başladı mı daha evden çıkmamam lazım gelin. Konuşurken bir yanlış konuşursam var ya bu millet adamı tepe koyar çalar. <gülüyor> Allah'ıma en çok yalvardım. Sizinler de en çok isteyeyim duan edin. Ölünceye kadar el sünnet itikadı üzere hafızamın bozulmaması. Amin. Bir de secde yapabilmek. Rükû secdeye varayım da ne olsun. Rükû secde ben sağlam edin. Biraz da fazla istiyoruz peki ama ne Ama imadet istiyoruz. El sünnet itikadında hafıza sağlam. Allah ölünceye kadar kaç yaşıyorsam Ölmeden bir dakika evvel bile hafızamı kaybettirme ya Allah'ım. Allah. Allah. Allah. Allah. Hafıza kadar büyük nimek yok. Afetül ilmen nisyan. ilmin belası afeti nedir? Unutmaktır. Unuttum mu ilim gitti. En büyük ve sustum. suttun. Bize karıştı mı sandın? Hepten beter. Bir ondan bir ondan. Ayet hadis dersin. Hadise zayıf dersin. Hepten kafayı der Allah ya Rabbi o günleri bize nasip etmesin. Amin. Şimdi biz bu dini hassasiyetimizi ve ehli sünnet hassasiyetimizi sürdürecek miyiz inşallah? Millete bu adabı diyoruz, teşvik ediyoruz. Bunu canlı tutacağız. Adamların, canilerin, katillerin, kafirlerin peşlerinden giden evrendin irtıcı zihinliler a biz ehli sünneti öyle koyacağız ve tabi olduğumuz imamlarımızı, önderlerimizi ehl-i müslim, mümin, musalli, namaz ehli, takvahli olan kişiler olarak seçeceğini inşallah. Tamam? Evet. Şimdi gelelim. 49. var. Neymiş? Zaten farzların en başı bu. 5 vakit namazı muhafaza. Muhafaza ne demek? Korumak. Ayet var mı? Var. Estağfirullah sülülü. Hafizu aleyhissalâvâ. Namazları namazları koruyun. Namazlara karşı muhafız olur. Muhafız ne diyorlar? Türkçeleşmiş bir kelime. Arapçadır aslı. Türkçe manasında ne demektir? Bekçi. Konu var, muhafız. Muhafız alayları vardı evet, evet Yani nöbet bekleyen serhat böyle tüm muhafız. Namazlara karşı muhafız olur. Ne demek? Ya nasıl gece beklediği, gözünü kırpmıyor. Nasıl evetin bir önemli bir milkydeki bir ee, görevli asker polis gözünü kırpmıyor sizde beş vakit namazın kaçmaması, geçmemesi, kazaya kalmaması, vakti vaktinde edası ve kılınması hele bir sabah namazı acayip bir şey ya milletin çoğun sabah namazı atlatıyor uykuda geçiyor kalkamıyorum ya niye kalkamıyorsun uçak kaçıyor deseler kalkıyorsun tren kaçıyor deseler kalkıyorsun ev yanıyor deseler kalkıyorsun hırsız girdi deseler kalkıyorsun Şisin gelse, park diyorsun. Hadi yani çölü bağlasa, park diyorsun. Allah'ın eli geliyor, yapıyorsun. Yapma böyle ya, cehenneme bakma be adam ya. Namaz bu ya o, namaz. Yani ben biliyorum beşer. Halka bir damla alsam uyuyuyor. Böyle ayaklardakini yook, kitap baktık, çiçek baktık. Niye? E, bakarsam çok geç kaldım da, yatarsam kalkamak uyumuyoruz ya. Böyle, bekçi olun diyor namazlarımıza karşı. Orta namaz, o zaten ikindi namazı geçenlerde de ikindiyle alakalı belki de konuştum. Evet burada konuşmadım, ne oluyor herhalde şeydeki kapris'teki gidip sohbetinde, radyoda verdiği o sohbette konuştuk, onda ikindinin önemi. Efendim namazları bekleyin, namazların bekçisi olun, gözlüsü olun, namazlarınızı koruyun, kollayın, gözetin. E, orta namazı ihmal etmeyin, ikindi biraz... Demek işlerin kubbesinin çatıldığı dönem mevsim olduğu için, bazı ticaret erbabı için ikindiği de öyle arz ediyor. Fakat tabii yaslı da bazılarına çok ağır gelir. Cemaat çok ağır gelir. Yaslı'nın cemaatı bunaltıklara çok ağır gelir. Sabah namazı bunaltıklara çok ağır gelir. Diye çok hadis-i şerifler vardır. Zaten namaz kılmayanların başına gelecek belalar e, diye bir bölüm yaptım, ayırdım kitaplardan seçme. Ondan e, ondan e, okuyup da pek namazı başlamayan e, zor da onu okumak lazım. Gecenin birisine ya, de, hanım da bana şikayet etti. Bu diyor kılmıyor, buna bir şey söyle falan. Ya ne söyleyin kürsüden söylemek kolay da. adam yüzüne yani işte kılar inşallah falan öyle teşvik ediyorum falan. Terim namaz kılmıyor adam, baştan gelecek belalar dünya ahireste böyle bir şey de yazmıştım hani onu da alsam falan diye. <gülüyor> onu da okuduk demez mi? <gülüyor> Allah Allah. İki gün daha onu da okudur, hala kılmıyorsun. Allah seni starsı ne bildi ya Allah icabet etsin ya adam orada dıvanları okuyorsun ateştir okuyorsun cehennemi okuyorsun her şey okuyorsun sen efendim sen nasıl namaz kılmasın? Onun için Hazreti Merve'nin et diye bu dıvanlar cehennemi hatırlamayı çok yapın ateşi devamlı hatınızda geçireyim isterseniz aralarında bir denemek için. Biraz Şokun elinizi biraz. Caiz değil ha. Yapmayın sakın. Ya, cehennem var mı yok mu ama bakmıyorsun. Ateş yakmıyor mu diye bakmak istiyorsanız. bak. Cehennem çok özel var. Se inne ka'raha be'id ve harruha şedid ve leqami'aha hadid. Hazretler Efendimiz. Gibi çok <gülüyor> <easy language> derindir. 70 sene adam dibine bulamıyor. 70 sene Aman ya! İki metre kuyuya alsalar ben helal olurum ya! İki metre kuyuya koştalar üç metre derine helal olurum nefesimden geçirin. Dibi çok derin. 70 sene dibine gidip bulamayan var ya! Hatice'nin derde var ya benim bu sözünde o geçmiyor da sayarız derde var. <gülüyor> Dibi çok, derin ateşi çok şiddetli. Dünyanın en harareti ateşi 70 cüzde biri. Dünyanın en büyük ateşi yani adam daha içine atılmadan ortada tuman oluyor. Karabük'te bir potanın üstünde. Çok yüksekte çalışıyor. Çalışan biri öyle düşmüş de herhalde anlatır potuman yani. Çok yüksekten de demir işte şeylerde demir çelikte üstten biri düşmüş de bir altta da pota çok şiddetli. Bakanlar demişler ki, daha yani ateşe düşmeden tuman oldu. Tuman mı Ha Haa, siz de diyorsun ki, şimdi, iyi ya, tuman olursak yok olsun Tuman oldu, gitti. Davetini kimse aramak bulmak. Cehennemde tuman olmak da yok. Tuman olsan iyi. Yani yok olamıyorsun ki. Gel buraya bir daha. Kullemâ edâkûl cedvûdû, beddellâ cûlûdân zeyrâ. Yezûkûl azab, azabı bir <gülüyor> kere bir kere değil, tam tatsınlar diye. Derileri ne zaman pişse, yeni deriler vereceğiz. Yeni deriler vereceğiz. Onun için harareti şiddetlidir, dibi çok derindir. Kamçıları demirdir. Kamçıları demir, demirden kırk kızıl ateşten kamçı var. Ya yani bir kamçı yesen ateş uğrayan tarafında. Bir de bir vakit namazın terginden <gülüyor> 70 sene Cehennem azalmış. 80, 80 sene. Cehennem azalmış. 80 sene ne demek ya? Bir vakitte... E buna dayanalım mı Da Fırla kalk da. Kılmam ağzını bağırıyor Evet. Cehennemi çok hatırlarsanız namazı bırakamazsınız. Ama keşke cehennem... Mehmet Emin Hoca'nın bu yazarında yazdım işte. Çok güzel sohbetler yaptı. Ama rastlaydı bizi gördü kalktı. Bir iki aydır da hiç geçmemiş öbür odaya kalktı oradan geçti geniş okaya yarısal sohbet etti onları da çözdük yani kayda alındı yazık sizden çok irdasız dedim ee e, yani keşke cehennem korkusundan değil de sırf Allah'ı sevdiğinden yapsan ibadet o ne olur daha makbul olur e, cehennem korkusuyla veya cennet argusuyla yaparsan ne olur? ebran'ın ameli olur o da çok iyi orta derecede kullan ebran iyi kullan Kur'an'da onlar da geçiyor. Ama mukarrab olmaz. Mukarrab Allah'a çok yakın bunlar. Çok yakın kullanması, onlar ne cennet beklentisi, ne cehennem endişesi, onları ibadete sebeb etmez. Onlar Rabbimiz layıktır bu ibadetime benim. Diye Allah hiç ibadet ederler. O yüksek bir makam. Neyse siz cehennemden korkunuza kılınca cennet beklentisiyle kılın. Ya yine Allah rızası diyor. Tamam namaz olurken cehennemden kurtulmak niyetiyle demiyor Demiyorsun Allah bebekler. Bu Buhrilere kavuşmak için Allah'a vekil. <gülüyor> Öyle de niyet olur mu ya? Ama içinde tabii bir cehennem arzusu, cehennem korkusu olur. Bu da ne yapmaz? Namazı bozmas yani. Ama en yüksek derecelikilerin hali başka. Şimdi bazı amciler burada yuvarlaklar var. Onları size paylaşayım. Çok da e, mevzu da var. ''Anne bin Şahidin Kudriyye radıyallahu te'alâhu kâle kâle Rasûlullahi sallallahu aleyhi te'alâhu sellem'' Fakat bunu cemaat üzerine çok duruluyor. Cemaatle ilgili de efendim bu kadar rivayetler yazdım, kitaplar yazdım. Cemaatin önemli çok büyük çünkü namazı muhafazanın içine cemaatle kılmakta giriyor mu? Badan başta giriyor. Cemaat işi de çok önemli. Cemaatsız kılman namaz, 90 olur. Ama iki kişi de en azından iki kişi beraber kılsa o da cemaat olur mu? Olur. İlk kişi şey bulamadın veya cemaat kaçırdın yine hanımla bile cemaat yapsan sen imam olsan. Hanım imam etme ha. Sen imam olsan bile cemaat olur mu? Olur. Ne yapalım? Cemaatsız kalmamak için, kılmamak için gayret gösteriyordur yani. Ama herkes de caminin civarında değil. Caminin komşusu değil. Ama bir de caminin komşusuysa Jam yakılmazsa onun şeyi daha zararı fazla. caminin civarında olan cemaat gitmelidir. gitmeli. Efzalus salati bi cemaatla namaza muhafaza edin. Namazı, namazı kıl, ama nasıl bu bu namazı eli koruyacaksın? İftanus şişe yapıp da içine sokamaz ki namazı. Abdestini güzel alacaksın. Efencim taharetini güzel yapacaksın. E, Tahlil etcanları halledeceksin. Kıraatini beceregen, doğru düzgün okuyacaksın. Beyne tekbiri vatan yüzülü ke'el müminin malima, gayrullahi ümmiyyete elfi haccedin, emmiyete elfi hamuratin, gayrullahi ümmiyyete elfi vezni cebeli değerbin tasak'ta bir hayr-i mesak'in. Baksana ya! İmamla beraber yetiştiği mümin kulun idrak ettiği tekbir, yani iftidah tekbir İmamınla beraber olan peşine. Rıdvanız öteliyor mu? Kıldırır mı seni? <gülüyor> He? Ya Allah kabul etsin. İmamla birlikte şimdi burada ne yaptınız? Tekbir aldınız. İstikhan tekbiri. İdrak ettiğiniz bu tekbir. İmamla birlikte. Kendinde tutsak onu demiyor işte. İmamla birlikte. Alırsa tekbir ne olur? Yüz bin haçtan yüz bin ömreden makbulun. Ya atlıyorlar gidiyorlar hac ömre hac ömre. Yani su yolu yaptılar maşallah gidin. Ama buraya veriyorlar cemaatlerine başkın tutarlar. Bizim hacımların ömre işleri çoğu olur. cemaatlerine veriyor işte. Ne olacak? Bir daha dolusu altını olsa hepsini fakirlere sadaka dağıtsa istikametleri daha fazlaydı. her kıldığı rekata imamla birlikte ne olur bir sene ibadet sevabı. Her rekat. O salatun vahidun ma cemaatun salli'l abdü khayyulü bi'idzi varasimu'l cevabi sillah ala bir vakit namaz bir kulun Allah yoluna cihada çıkarttığı bin attan daha saygıdır. Bakarul mücavabatiz beş seneden. İmamla, cemaatla kıldığı bir namaz, Kabe'nin etrafında bir sene tek başına ibadet taraftan der. Ve neyse âlâ memmâki âlâ sünneti vel cemaati azâbur kablu velâ şiddetî o gün kıyamet. Aman ya! Ne büyük müjde geldi size ya! Sünnet ve cemaat inancı üzere, ölen kişilere, ...kabir azabı da yoktur, kıyamet zorunlu da yoktur. Onun için ne derimse, bir isteğim varsa ehlisinden itikadı üzere ölmek. En başta ne dedim? ehlisinden ehlisinden. Kabir azabı da yok ya. Onun için ehlisinden itikadını güzel anlamak, kavramak lazım. Bizim de güzelce anlamamız lazım. Biraz yapıyorduk o filaçta bir şeyler başladım, ettim itikadı çağırsan ama... ...yok reklamlar, yok şu, yok bu... İndirdiler, i̇ndir değil ne kuşac çekirdi ya bir dakika yarım dakika ya ne anlatacakları böyle, illa istiyorlar soru cevap, ee, yani soru cevapta olunca tabii hüküm buluyor, bir şeyler karıştırıyorlar, küncele biliyorlar, şuna edersin, buna edersin, gel içeri, ondan sonra beni afsatlıyorlar, onun için efendim, ya diyorum bırak beni ben adama esen dikkatini anlat, yarım saat bana pay ver, ondan sonra 23 saatte sen so, ama işte şey yapıyorlar o. Meseleler biraz yaptım farkındaysanız. En fazla küfür anlattım, bir şeyler bir şeyler anlattım ya şey olmaz. İnşallah biz kendimiz bir itikat dersleri yaparız. Yani artık ya internet üzerinden bir ders başlatırız. Mektubatta da itikat mektuplarını okuyorduk. O da yarım kaldı çok sene evvel. Radyodan da veriliyordu o ders. Salılarıydı zannedersem o zaman. E, o derslere de bir bakıyorum şimdi nerede kalmış? hangi mektupta. Gençliğini atabiliriz internetlere hani ses de olsa yeterli ileride devam edelim kalan mektupları inşallah. Bütün baş meselemiz ne bundan sonra? İlk hizmetimiz el süret itikadı lafta kalmasın. E, hepimiz kavrayalım. çocuk çocuğumuza anlatacak kadar bir itikap tasliğinden geçirelim. Ve mele hamd el ve cemaatle. Bak niyetlerin ne kadar iyi görüyor musun? Yaşarsam bir öküz yiyeceğim diye bir niyetim yok. Şu kadar yemeği yiyeceğim şu kadar şu hiç. Allah şahidim olsun ne kadar yaşayabilirsem şu dine, ilme, eni sünneti siz cemaatle hizmetin nasip olsun. Başka <gülüyor> ne yapacağım dünyanın her şeyini gördüm. Bir şey lazım değil. Ama size hizmetten doyulmaz yani. Ahirette de menfaat bekliyorum, sizden şefaat bekliyorum. Sizden dua bekliyorum. Birimiz kurtarırsınız ya. Bu hocanın sohbetiyle iki bu düzelttim, namaza başladım. Bu yüzlerce, binlerce adam ben başladım. E melekler de elbet birini bana şefaatçı ettirirler ya. Bir de beni götürseler azaba doğru. Bir Müslüman çıksa desek ki ya bu hoca bana e, sebep oldu falan bunu kurtaralım falan. Belki öyle çok mübarek insanlar da var bu cemahte? Evet. Beni gibi nice günahkarları kurtaracak. nurlu yüzler görüyorum. Nurluları da şu anlarım. Allah Allah. Nursluları da anlarım. Ne menetsizleri. <gülüyor> Bakarım böyle suratına hemen teşvik yapayım. Evet, özellikle kim zina ediyorsa ihtisasım vardır. Zina edenlerin siyahlığını hemen anlarım. He, evet, ervialah lüzum yok. Biraz da haraset olacak. Anlatabildi mi? Anlarım. İftikadı bozukları anlarım. Onlar yanılıyor zaten, tarafsız. <gülüyor> <gülüyor> Onlar he, amma velalar. Ya ben nerede? Ben <gülüyor> Efendi Hazret'ten bir söz aldım. Dedim böyle böyle. "Bu muhareket temennü ediyor İnşallah diyor. İşte şöyle diyor böyle. Allah bana bir izin verirse tamam onlar söyledi dedi işte. Dedim efendim size, bu toptan şey oluyor ben bu kadar yakınınızda bulundum yani bana bir özel söz bir söz aldım yani. İnşallah imanımı kurtarsam o söz yerini bulur. Ama imanı kurtaramayana peygamber de şefaat edemez yani. İlla ki eğer sünnet üzere yaşayıp ölmek buna göz dikelim yani. Bu dünyanın birşeyi lazım değil. İşte gördüğünüz her, her türlü halleri devam ediyor. Aynı şeyler tekrar oluyor. Sabah kahvaltı, peynir zeytin. Biraz da fazla yersen kaşar, Ondan sonra suçup salar. Sosis, hepsi yemem o sosisleri ya. Ondan sonra tuvalet ihtiyacı başlıyor. O sonra çay kahve, akşam aynı şeyler. Yat kahve, yat kahve. Bir de ne var? İbadetin güzelliği var ya. İbadet dışında hepsi tekerrür tekerrür mükerrreden imadet. Biraz diyorsun yedikten sonra karnının ağrı var. Hazırsızlık, efsimeler, ritim bozuluyor. Bilmem ne. Tabii bende biraz artık bizim şey eskidi. Vücut hırpalanmış diye. Belki size öyle olmuyor. Siz rahatsınız. Benim en ufak bir şeyden rahatsız, rahatsız. Şeker çıktı. şu oldu, bu oldu. Şeker'i e düzeye sokamış. Şeker, makine ölçmedi ya. Altınca kadar ölçüyor. Bir koyduk şeye. Bir şey diyor ki ya o senin, bu makine adam da canın olmuş. Ne <gülüyor> diyor, ne diyor, ne diyor, bir şey diyor. Bu ne diyor dedim ya. Dediler yüksek. Ne yüksek, 500-600 ölçüyordu bu. <gülüyor> Daha yüksek gitmiş şah Bir şey de pek yediğimizi söylerdi dedim baba. Ne oluyor bilmiyorum. <gülüyor> ne efendim haberi derdi. Sen onu yiyorsun, o da seni yiyor derdi. <gülüyor> Yemek yalnız. Sen onu yiyorsun, o, sonra o da seni yiyor yani. <gülüyor> Bunun zevkinde bir şey yok. Birisi anlatıyormuş, bir efendim işte yaylada bir buz gibi suyun başında olacaksın. Hakikaten öyle adamlar bir kuzu yer ya, sorun. yaylada suyun içti mi? Hemen eriyor ha. Bir de aşağılar açılıyor. Öyle de adamlar var. <gülüyor> ya demiş, işte adam demiş, izlesene bir yaylada olacaksın. Soğuk suyun başında olacaksın. O zaman bir işte de gibi kuzu çevirmesi. İçini de plan doldurmuşlar falan. <gülüyor> Ama yalnız her gün ağzını suya aktı. <gülüyor> Halbiza Bezaz Efendi Hazretleri de orada. <gülüyor> Mübarek dedi ki sen dedi bir halâ beksiliğine amma marakla da daldırsın dedi ya. Sen de o kadar çok yiyorsan o kadar çok helalde oturacaksın. Sen dedi bir halâ beksiliğine amma marakla da daldırsın. İşte Hoş. bu. Hoşçakalın. Erli sünnetlere yaşayıp ölmek. Başka bir beklentimiz olmasın. Ve ben haber mesâdîdevel cemaate. Habbâullâhu teâlâ filullâhu illâ teâlâ. Mescitleri seven, cemaatı seven. Seviyor muyuz? Evet. Allah da onu sever, rızasına eder diyor. Allah ve kabru, jinan Bak neler var ya. Cemaatle namaz kılmayı seviyor muyuz? Seviyoruz. Ben çok seviyorum. O kadar seviyorum ki hiç cemaatsiz o cemaat kitabını yazdığından beri daha da hassaslaştım, çok meseleler yazdım. Cemaatle namazı sevene Allah Teala diyor, ölüm meleğini nasıl gönderir, peygamberlere gönderdiği gibi gönderir. Hücüğe yani bak ya! Kabrini cennet tavselerinden bir rauza yapar. Ona rahmet kapılarını açar. Kendindeki yerini görmeden dünyadan çıkmaz. Cennet durmaklarından içmeden meyvelerinden yemeden dünyadan çıkmaz diyor. Yani ölmeden tadıyor. yok. Tabi ondan sonra da dünyada konuşup anlatamaz. O hale girdi mi o lezzette gider ahireti. Allah tüm evde nasip ediyor. 5-10 yılında kıyamet dil miyetinin kıyamet günü kendi hane halkından yani akrabasından 100 kişiye şefaattir. Ne adamsınız siz maşallah. Sizin içinde çok cemaate devam edenler var. Yani çok var demiyorum. Cemaate çok devam eden bazıları var. Sizin sizde cemaate çok devam eden az kişi var. Daha iyi anlarsınız. Ama o az kişi de hepimize yetermiş abi. Elhamdülillah. men hakda solâkâ fi cemaatâ'' ''Allahü teâlâ bedîn eten vîzüm rücdetîn hâddol'' Cemaatle namazı seven Allah Teala ona yeşil zümrütten bir şehir verecek. Bir şehir ya. Ve 60 metre Toki'den daire alsın diye camız çıktılar. <gülüyor> camız çıktı be. Yeşil zümrütten. Yeşil zümrük ya. Kıratı kaç dolar be? Kapalı çarşıda. Kıratı kaç dolar ya? Sen ne diyorsun ya? Geçen böyle bir büyük zümrüt adını kaç milyon dolar. Çok da büyük bir şeydi. Mücevher Mücahher şeyle çıkartmışlar puanla. Haberlerde yani ya? Ha, ben oraya gittim ben hep neymişim. Kocayla ne alacak diye, meraklanmıyor. Bekânem öküm öktesuddin kıyın. Bu kişi nasıl ölür? Sıddıkların ölümü Ve yoksa bugün kabrime aşşü elde arkebedirin. Kabriden nasıl çıkar? Bedir şehitleriyle beraber onlar gibi çıkar. Bedir şehitlerin kadar itibarı var. Cemaatle namaz. Ve dünyanın kıyamın tahterâşı muhannemiyyine. Asuddin dünyanın şüvelerü salifeyin. Kıyamet günü Asun altında, Nebi ile sıttıklarla, Şehitlerle Salihlerle beraber olur. Elhamdülillah, hurm-i cemaat-i kütahdar ve babül cennet. Hatta her kulü cennetin ne hisab. Cemaatle namazın sevgisi, cemaatin inancı eline itikadı. Ve cemaatle namaz ve bu sohbetlerin cemaatim. Cemaat ve fumu bu işte. Bir araya gelmek, Allah için adım atmak. Bu sevgiyle ölen. Cennetin bütün kapılarını kendisine açıp bulur. Dilediği kapıdan hesapsız girer. Hesapsız. Hesapsız ne demek biliyor musun? Millet hesapta elli bin seni arası alacak. Elli bin sen. Sen hesapsız girmek ne demek? Bu cemaatin bereketi. <gül> Cennette kimin komşusu? İbrahim aleyhissalatü vesselamın komşusu olur. Aleykümü s-salatü bil cemaati. Cemaatle namaza devam edin. Allah, Allah. Bırakmayın. Cemaatle namaz haftanın günlerinin beş vakitleri içerisinde. En referansı? Hangi sabah olur? Cuma sabah namazı. Yani yarınki sabah namazı. Onu cemaatle tutsanız ondan hiç olmadan çıkar olmaz. Tehlete bir ödeye bir <gülüyor> Şuna bak ya, cemaatle kılınan bir namazda müminin yetiştiği ilk tekbir, ilk tekbire yetişmek. Hemen imamın peşinde bir rivayet görelim kadar kurtarır? İmam fatihayı hidirene kadar. kadar kurtarır. Bir rivayette rukya kadar diyor ama o biraz uzun gider. Şimdi biz yine fatihayı baz alalım birkaç kişi daha. Fırtaralım ama Esası nedir? İmamı ne ben? Peşin al imama yetişim İmamı da geçme ha Paharası da imam daha evvel alıyor ya Bu da çok tehlikeli bilmemesi Bir de imamdan önce yatıp kalkanlar Kalkmakta kalkmıyorlar da yatarken Rüzme gidiyorlar kalkıp kalkıp kalkıp Kalkarken zor kalkıyor İmandan bayağı sonra kalkıyor Ama yatarken tük aşağıya İmam gitmedi ya o kafan Eşek başına döner diyor hadis şerif Bahşede Allah kafanı eşek başına çevirir diyor Ruhari ehlisinde ya. Yapmayın imamla kılmanın da böyle nazik işleri var. Biraz da şartı var ya. İmam işi de lazım şey değil. Mesela imam rükûdan kalktı, sen rükûdan yenişemedin imamdan. O arada yavaş hareket ettin, imam da kalkmış oldu namazın yine bozuldu. Bazı imamlar hızlı seyreden kalksa, adam da yaşlı olsa ayağa başlar, ben de başıma geldim. Yani ayaklarım falan ağrıyor. İnerken zorlanıyorum. Bazı imamlarında jet. Ne zaman yetişti bana ben inerekten adam kalktı. Ne olacak? Hadi ona namazı ihade ediyoruz bir daha. Yetişemedik ama İmamla kılan dikkat etsin. İmam seyrededen kafasını kaldı. sonra sen seyrediye gitsen onun künde imamla buluşamadığın için namaz bozuldu. İmamın ki bozulmaz ha. Yani imama git de namazın bozuldu demek? mi? Sen yetişemedin. Mübarek edem. Ama imam da hızlı kuldu. On ikide Onu tabla. On ikide ayrı tabla. Onu da ayrı konuşalım. Bu da sıkıntı yani. <gülüyor> Cemaatle kılınan namazda müminin yetiştiği iftita tekbiri nedir? Allah için kestiği bin tane deve kurbanından eflendir. Peygamber Efendimiz aleyhissalâhu aleyhi ve sellem ile çıktığı yüz bin cihattan hayırlıdır. Ya saatte yüz bin cihade söylüyor. Cemaatle iftita tekbiri, ilk tekbir çok önemlidir. Kaçıran yandı. Yandı değil mi? Cemaati kaçırmadı. Birinci ne da kaçırmadı? Neyi kaçırdı? İstihbarat evini kaçırdı. Ne yapalım Aruş? Bütün millet namazdan sonra cemaat eskiden Başın sağ olsun. Allah bir daha böyle musibet göstermesin. Böyle gidermiş. Hele ki e, namaza gelemezse, yani cemaate hepden kaçıyor olsa üç gün ziyarete giderlermiş. Cenaze çıkmış gibi. Üç gün. Herkes mahalleli gidermiş. Allah bir daha böyle musibet göstermesin. Ölü cenaze çıkmaktan beter ya. Cemaatı kaçırdı diye. Şimdi evde de namazı kaçırıyor. Buna ne gideceğiz? 30 gün girken buna. <gülüyor> Bakın sağ ol. Evden umurunda mı? sen? Buna 30 gün gitsem kurtarmazak kullanmadım ya. Ya namazı kaçırıyor yatağın başında. Su musluk başında. Sıcak su akıyor. Namaz kaçırıyor ya. Bırak cemaati, bırak içinden tekbirliği ya. Çok gevşeklik var. Ne yapacağız ya Allah'ım? El müminler fakir ve fakir cemaati vaktü kبل zühri Bir müslüman sabah namazını cemaatle kılıp öğlen vaktine kavuşmadan ölürse şehit olarak görülmüştür. Böyle ya mübarek adamlar var var namaz kılıpmaz ölüyorlar ya camide öğlenler var. Cemaattan çıkıp öğlenle çok duyduk böyle bizim cemaatlarımızdan yani hep bir namazın ardından şey görülüyor. Ve lahu vel zuhra Allah Allah, şimdi doğru haber bunu... <gülüyor> mi He? <gülüyor> He? <gülüyor> Allah Allah. ulama, Alimler Birliği Başkanı Doktor Muhammed Said Ramazan El Bulti Meşhur Suriye'de biraz taviz verdi falan da hani onun için. İdare etti, şey yaptı, ne yapsın adamcağız da o efendi hazretlerinin Şan'la ilgili bir şey var, toplantımız var Şam'da. Ben de konuşuyorum Arapça orada. Orada Ramazan Bulti o da. Ya işte buraya da geldi. Bu üstte de sohbet yaptı Suriyelilere. Şimdi camide ders verirken 30 öğrencisiyle şehit edilmiş. Ya. İşte yani. Tabi Şia'nın zulmü durmaz. Şia'nın zulmü burada da ne anlaşılıyor? Biz o Ramazan Buheti hakkında herkes ayette konuşurdu. Biz onun el bir iman olduğunu bilirdik. Yani derdik küfi yetmediği için güçsüzlüğünden dolayı mukavemet gösteremiyor şey yapıyan ama şimdi bu şehit olması da ona Kefaret oldu. Biraz Esed rejimiyle birlikte göründü baş zamanlar. E ne ne? E gücü yoktur. Ne yapsın? Yaşlı bir zat. Ya fakat ehli sünnet idi. Çok güzel ehli sünnetlere şeyleri vardı. Efendi Hazretleri de o mecliste etmişti. Efendim Kıymetli bir alim. Allame, çok meşhur bir alimdi. idi. 30 öğreti şehit olmuş. Efendim camide. E, camide şehit olmuşlar allah Teala rahmet eylesin, kabullerini nur eylesin, velecelerini ahli eylesin, seyyidatlarını mahve eylesin, hasen-i arka tebdil eylesin, Amin. 70 şehitlere ilhak eylesin, Suriye'ye yardım eylesin, Allah'a meshet ve cimni, bağız ve cimni, Allah'a musayri ve Allah'ım ya Rabbi, şu kafirleri, şu Amin. kahve eylesin. Amin. Amin. Çoluk çocuklarını, Müslümanlar, ehli sünnetin çoğulu, çocuğu. Ve kadınlarını, erkekleri muhafaza eylesin. Allah'ım ya Rabbi, bir an evvel ya Rabbi, imdadınla, rahmetinle yetiş ya Rabbi. Amin. Oleyla acil yetiş ya Rabbi. Amin. Amin. Ya Rabbi velanir. Mübarekler, ha ya işte ben diyorum, bombalar altında güvenlik yok, nasıl sohbet yapacaksın? Şimdi bu Türkiye'mizde elhamdülillah bir emniyet bir güvenlik olması, daha da emniyetimiz inşallah artsın, Allah artırsın. Amin. Bu güvence olmasa cemaate gidebilir misin? E bomba yağıyor yani işte cemaatle sabahın arıza çıkacak adam yatsıdan sonra oturmuş bir ders sokuşsa geliyor bir bomba hepsi gitti. Elhamdülillah bizde bunlar yok. Bundan dolayı Allah'ım çok hamdü senalar olsun. Allah askerimize polisimize yardım eylesin. Amin. Amma ve lakin e, bu güvenliğinin artması için nimetimizin ziyadesi için şükrümüzü artıralım. Şükrümüz nedir? Camiler açıp cemaate gelmezsen sohbetler yapılıyor sohbete gelmezsen Sabah namazı camiden, cemaata evden çıkıp gelmezsen Allah bu nimeti alır. Onun için ne olur bu nimetin artması için? ibadete cemaata daha çok ağırlık verelim. Kim memleketimizdeki sükunet artsın inşallah. Çok üzüldüm yani ama bu zata da bir kefaret. Biraz onun yanlış anlaşılan halleri oldu. İşte bu ölmesi de onun Allah yolunda olur. Camide olduğu için ders okutuyor. Ve böylece eee bu sayı ilerden, şialerden olmadığı ki biz biliyorduk el-i el imamlardan olduğunu. Ve aleyhinde konuşanlar oluyordu, biz konuşmuyorduk. Diyorduk, biliyoruz çok el sünnetli imamdır. Ama yaşlıdır, çekinebilir, tehdit almış olabilir, bir şey yapamadı yani. Hani Esed'e karşı ayağa kalkanlarla da kalkamadı. Diğer alimler ama onların da çoğu köşkü, gittiler oraya. Her Türkiye'ye doldular Suriye alimi. Orada duramadılar ki. Orada yaşadığı için, orada durabilmek için onlar şey yaptı. idareli davrandı yani. Alemine gidemedi. Onu demek istiyorum. Çünkü yok. Ama şey ona yetişti. Kefaret oldu. Tertemiz gitti inşallah. Velasallahu zuhra fi cemaat ve ma kadal al-asr madama zuhra. Öğleni cemaatle kılsa, ikindi olmadan ölse affedilmiş olarak tertemiz olur. Eğer salı akşamı cem'u mat'ı قبل ikinci de kılsa, ölse, Allah'ın rızası üzere ölür, kazanmış ölür. En büyük makam. Ve eğer akşamı kılsa, yatsıya kavuşmadan ölse. Benim dedem öyle mi oluyor? Bu? Akşamı kıldı devabı nedir? Yatsıya kavuşmadan ölüyor. Hemen evabıleri kıldı kalktı, oradan geçti öyle bir anda. Olağa kadar. Akşamı kılsa, yassıdan önce ölse, cennet ona aşık olur. Ne zaman gelecek diye müstakbol. Biraz onun icabını cevapla. Vatikan'da dedi ki, yassı kılsa kemale. Sabaha kavuşmadan ölse, bu da biraz fazla olur. Çünkü uyku falan gece ölenler çok oluyor. Ne gelecek dedi bir gayr-i şah. Hesapsız, sorgusuz cennete giren gelen Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, cennete komşusu kim olur? İsmail aleyhisselam olur. Bu da acayip bir makam. Her peygamberin komşuluğunun bir makamı vardır. Bunlar farklı şeylerdir. Evet. Hazreti Ali Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden aktarıyor bu hadis şerifte Teahedus salavatim kamsa vela teacest Beş vakit namaza devam et. Gözün gibi muhafaza et. Sakın kazayı bırakma. Bir vakit namazı kılmaktan aciz kalma. Beynımızla kani ve ve gece ve olduğu zaman yedi kat kökleri, denizleri, geceyi gündüzü, güneşleri aylar, ve cuma ve ve cennet ve yıldızlar, bütün ahımlıklar debelenen canlılar, kuşlar, arsl kürsi, cennet cehennem fikefedilmeyeceğim terazinin bir köşesine Allah koyacak. Bu nasıl bir terazi var? Allah'a misah hat. Peygamber sallallahu bir <gülüyor> kişi cemaatle sevabı kumun cemaatla kıldığı bir namazın sevabını da öbür kefeye koyduğu zaman bir namazın sevabı hepsine ağır basar. Bu kadar Kendi Kelime kenim ağzını geçiyor. Kıyamet Kendi, ne demek ya? Bu dünya, bu dünyanın 60 kadarı bir Müslüman'a verecek ya. 60 tane cennet, dünya bir Müslüman'a cennet deyelim. Yani. Düşün ne olacak hiç cennet Hepsinden ağır gelir. Melekler, peygamberler, insanlar, cinler, şeytanlar, yecüc, mecüc, hepsi toplansa, kefenin birini aşağı getirmek istese çekme, yani namaz kefesini, o namaz hepsinden ağır gelir, hepsi asılsa çekemezler namaz böyle bir şey velâ kurdu solâde bir cemaat illa şakıyım cemaatle namazı terk etmez ancak bedbahtlar son nefesi kötü gidecekler terk eder tehlike var bir, bir tehlike var ama bu şu demektir hiç cemaatle namaza gelmez onun hakkındadır ama işte ara sıra cemaatı kaçırsa onun hakkında değildir çünkü ara sıra kaçıranlara şey yaparsan o zaman dünyada sahip kalmaz herkes bozuk olur anladınız mı Cemaatle namazı hiç adet etmemiş hiç gelmezse bu bekahtır. Sonu iması gölme tehlikesi var. Elbet o sabih. Fe la yu'ahidu alayha illa sahid. Beş vakit namazda kim devam eder? Ancak imanlı ölüp cennete gideceği belli olanlar devam eder. Fe el-mu'min idare ederek biliyorsun salavatul khamsa'l Bir mümin bir günde beş vakit namazı cemaatle kılarsa bir günde beş vakit namazı cemaatle kılmak herkese nasip olmaz. olmaz. İki vakit, üç vakit olur da beş vakit cemaatle kılmak herkese nasıl olursa işe bak ya. Yüz yirmi dört bin peygambere yetişip her bir peygamberle bir sene ibadet yapmışlar. Bu gece neydi ya böyle? bereketli ama alana saçılıyor dağıtılıyor alana siz ne sabahlaması evde yatakta <gülüyor> ne olacak cevaplar kaldı akşam da. <gülüyor> ben ömürde herkesi bekordice bağ Allah <gülüyor> bir ömür sabahı camat yakılsan yas ile camat yakılsan bin tane şehir Allah kolunda fethetmiş gibidir ya biz İstanbul fethine ibleliyoruz ya pek fethetemiyor bin tane fethi Ben bir tane peygamberin müşriklerin eline esir düşmüşken kurtarmış kadar sabah oldu. Yatsıyla sabahın cemaatı ikisi. Özellikle zaten o hadisleri okur, Yatsıyı cemaatle kılan yarı gece kadar ibadet, sabah cemaatle kılan tüm gece ibadet cevabı alır. Evet, mümin öğreni cemaatle kılsa 12 sene ibadetten hayırlıdır. İki cemaatle kılsa efendim, açları doyurmasından, efendim, hatim yapmasından daha hayırlıdır. Evet. Ya namazın cemaatle kılmasının serbesi bile, hani diyelim hasta oldu, çıkamadı, gidemedi, mazereti var, mazereti var. Servet bile, servet istemek, gönlünün oraya asılması, ah cemaatle kılabilsem diye, evet bu bile Allah yoluna tercih ettiği bin attan, vekâbenin etrafında yaptığı bin tavaftan ve şehit cenazelerinden bin cenaze kılmaktan daha hayırlıdır. Bin cenaze şey. Mümin ol, sünnet ve cemaatı seversen, bu şimdi şey nereye döndüğünye? Sünnet değil ki, de, sünnet ve cemaat nereye döndüğün? İtikad. Ehli sünnet ve cemaat. İtikadının inancını severse, işte cevabı Allah'ın, Allah, Allah dualarını kabul eder, ve Allah, Allah havayette bütün ihtiyaçlarını görür, Allah ve Allah'ın, bütün günahlarını affeder mümin beş vakit namazın cemaatle beş istitahtekbül yetişirse cehennemden berah, münafıklıktan berah, cenneti görmeden ölmemek, göz açıp kapayacak kadar bile Allah'ın rahmetinden mahrum olmamak ve hesapsız giren ilk zümreyle bu yetmiş bin kişidir ha, cennete ilk giren zümre yetmiş bin kişi evet onlarla beraber girmek nasip olur ama işte hakikaten beş vakit namazın, cemaatinin ihtikar tekniğini kaçırmayan da o düşün çok da bulunmaz. Az bulunur. Allah Rabbim bizi azlarlar eylesin. Amin. Amin. Amin. Şimdi bir iki ilanlarımız var. O da nedir? Sohbetler Lale Gül Efendi'de sohbetler artırıldı Daha da artırılacak inşallah. Benim sohbetlerim burada çekim görünüyor. Sekiz kere benim sohbetim var. Günde. 60 plazası. E, 7'de başlıyor. 07'den 8.45'ten 14'te 16'da, 17.25, 19.20, 22.24 saatleri söylüyoruz. Saat 07'den da. akşam 24. Bu fakirin sohbetleri lale gülder. He? Ya, aynı sohbet daha. Yani, o zaman aynı sohbet dersen bir sorarım sana ondan bir şey. 8 kere dinlersin bir şeye cevap veremezsen yine bir şekil daha dinletirim yani. Böyle <gülüyor> yani, bir şey yok. <gülüyor> Efendim? Tekrarda ne var? İmam-ı Azam ne diyor? Niye bu kadar alim oldun dediler. Bir meseleyi bin kere dinlesem bininci de birinci gibi dinlerdim diyor. Öbür günlüksek ben bu konuyu duymuştum. Anlat bakayım. Duymuştum. Gel buraya siz de anlatamam. <gülüyor> Anlatamadığın şeyi duysana o. Anlaysanız yani ezberleyin boğazları. bu vaazları. Bu vaazlar sizi mülkülerden geri geçer. Benim bazılarımın bazı ezberleyen çenebazlar var. Dilleri fazla olanlar. <gülüyor> Müflület tutuyor ya. Tabii sohbetten kalkmış, Sohbetler. Ondan sonra bu bunlar ilave mi var? Bunlar canlı bu Perşembe Cumağı'da. Perşembe 20.30'da. Cuma sabah ondan, Cuma akşam 20.30'da. Cumartesi sabah 10.30'da. Bunlar da ilavesi. Bizim sohbetler. Fakat tabii ben Dedim ki biraz fıtkı ağırlık verelim. Fetvalar. Soru az geliyor dediler. Az gelir mi ya bu milletlerinde sorumlu bir iş var. Değil mi? Ama adres olarak söylüyorum. Birebir... A ne demek? Et mi demek? Ne et? Et yapmıyor da o da. A yap. Birebir etlalegülfemefemişte.com Birebir etlalegülefem.com Adresine mail atacaksınız sorularınızı. Fatih Kalender Öz'e cevaplayacak. İnşallah. Fatih Belediye Hoca Efendi ile birebil programı. Bunu da saati artırılacak. Fıkıh fetme artırılacak. Bin fıkıhtan ibaret bir Fıkıhsız bin olmaz. Perşembe 12.30'dan, cumartesi 20.30'dan, pazar sabah 10.30'dan sorular içinde bu adrese soruları artırır. Hoca Efendi diyor bana soru sordukları kadar cevap veriyor. Ya dedim, bu milletin soru sormayacak halleri mi var? Her şeyi sormaları lazım. Bir şey bilmiyorlar. Soracaksınız inşallah. Ya Mehmet evlerince 110 yaşında, halde adam geçen gün arıyor, soru soruyor fıgırtan ya. Halkı gibi de fıgırları yutmuş. Ama hocanın hocası kitaptır. Yaşlanınca bakamazsa soruyor öbürüne. Anladınız mı? Siz zaten e, kitaptan okuyup fetva çıkaracak durumunuz yok. Hocalardan dinleyeceksiniz. Bunun başka çağrısı yok. Evet. Bundan madem, inşallah diğer hoca ve biliyorsunuz zaten. Mevcut hoca ben sohbeti var. Özçükçekler Hoca sohbeti var, Ali Uyuzlu Hoca Efendi'nin sohbeti var değil mi Merenkare Hoca Efendi? Bu kadar da diğer sohbetleri dinliyorsunuz. Şimdi Zahir Ali'de Usta Efendi'nin sohbeti başladı. Pazartesi saat 12.30. Pazartesi gündüz o mübarek kasetleri geldi işte tabi falan yapıldı, ses kısıttı. Çok güzel bir sohbetti geçen ben rastladım. Allah'ı tanıtan itikad üzerine bir sohbetti. Lanetül efendi, hocamın hocası. Kabriner olsun. Saat 12.30'da. Bayram Ali Üstürk Hoca Efendi'nin sohbetleri başlıyor. Şey Bayram hocamız. Salı günleri 12.30'da. Ama babacım akşam canlı adamlar var. Tabi hoca neden sonra? Ben daha ölmedim der yani. <gülüyor> e konuşuyorsun ama şimdi Mehmet Oyl hoca ne diyor? Ben zaten ne yapacaksanız yapın kardeşim öldükten sonra yapalım demiyor. E şimdi canlı hocalar akşam konuşuyor ne yapalım şimdi? E yani. Ee, onun için gece tekrar istiyorsanız Lale Gül talep taleplerinizi iletin. Cennet <gülüyor> sofrası, sohbet etmek meclisleri. İletin ben ne yapayım? Bana anlatmayın şimdi. Geçtirler burada. Ama mail atın, istek yapın, isteğinize göre göndenirler. Ben bir şey demiyorum. Timurtaş Hoca Efendi başlayacak inşallah. Ha, Allah selamet versin. Onda dikkatli <gülüyor> iş etmek ya. lazım ama hiç onu mahkemeye çıkartsak yok. yoklar burada. <gülüyor> o kurtuldu. O kurtuldu. bir daha kurtulamadık. Allah'a iman selamet verin. Amin. Ona da neler <gülüyor> ettirelim. Tahir-i Kürtçü Hoca Efendi, Allah rahmet eylesin onun sohbetleri. Büyük Bayram Hoca ile geçen beraberlik ne kadar feyiz gidiyor ya Tahir Hoca'nın sohbeti. Tabi alim alimden anlar, o da alim olduğu için o, onun sohbetine çok feyiz alıyormuş. Ondan sonra Medine'li Akbiyat Osman Efendi yani ne kadar acay birim veriyor biliyor musun? Biraz sesi sese an anlaşılıyor ama. Anlaşılıyor. E, çok büyük bir zaktı. E, o da pazar günleri saat 12.30. Evet. Tahir Hoca Efendi cumaları on bir otuz Hacı Osman Efendi on iki otuz O Hacı efendi, nail olmak için dinleyin yani Biz belli Cevap Hacı Çocuk Efendi Süleyman eylesi hafta içi her sabah 6:30'da Bu Hoca Efendiler efendi Ölmüşlerine rahmet olsun Tabirlerin dur olsun Kalanlarına selametler nasip olsun Sohbetlerle Ladegül Efendim hizmetinizde Olacak Daha da ziyade olacak inşallah Şimdi Efendim kardeşlerim, Kızılay'dan biz çağırdık, onlar da icabet ettiler, kan bağışları çok lazım oluyor, kan ihtiyaçları çok lazım oluyor, acil kan ihtiyacı olduğunda bulunamıyor, aranıyor, beni bile sıfır araç kapattı, pek bulunmayan bir şey, paypas olacağım kimseleri tutmadı yani. E yok, bence bypass olmuyoruz. Dur öyle ya. Sen şimdi sarka karnını... Nazım olunca alırız. Telefon ver bize. O zaman öyle oldu. Bir molladan bulduk yani yine bizim medresede. Alhamdulillah dediğimde takvah bu mollanın kanı nasip oldu. Çünkü kanın değişiyor, değil mi? Bu da değişiyormuş biliyor de dediler korktuk yani. Fakat o molladan kanın nasip oldu. Ama sarıvet oluyor, e, hacet oluyor, ölüm kalım oluyor. Bunda fetva vardır. Çünkü bunlar zaten keyfi adama gel sana böyle kan diye satmıyorlar. Hastalık kaza belada lazım oluyor. Bunun da o zaman bulmak zor oluyor. Bundan dolayı şu anda Kızılay'ın kan bankalarında kan olması lazımdır. Bu kadar insan var, Müslüman var. Bunlara hancet var, vatandaş var. Onun için yukarıda şimdi e, kan bağışı Üste kütüphanenin olduğu yerde 10 yatak sermişler. Size ne 10? 100 yatak etmez ama... İşte kan vermeye müsait olanlar kan bağışında boğulsunlar. Efendim Allah Teala bir can ihlâ eden bütün insanları diriltmiş gibidir buyuruyor. kiminin kimin kanı kimin hayatına sebep olsa o da insanlığı ihya sevabı alsın inşallah. Evet Arifan'la ilgili durum tekrar tekrar söylüyorum. Arifan dergisi zaten çıkmıyor. Arifan yayınlarıyla alakam kalmamıştır. Fesih göndermişimdir. Hiçbir irtibatım yoktur. Cübbeli Ahmet Hoca yayıncılık kurulmuştur. Biraz bekleyin. Cübbeli Ahmet Hoca yayıncılıktan bütün kitaplar hazırlanıyor inşallah. i̇nşallah. Efendim. Çarşafatada yer tutuldu. İsmail Han'ın hemen karşısında iki metre karşısında hemen kapının, caddenin kapısında. Ama daha içini döşeyemedik. Ben de dedim boşverin şimdi Gariban efendim çekildi de olsa bir sandalye bir şey koyun derdiyi başlayın. Efendim arzetmen nisan sayısı itibariyle açılacak inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi Bilal-i dergisi her yıl alabilir. Beş bin ilave basıldı. İçinde ne kadar ilim var şimdi anlatmak açsam bilmez yani. Hele sonlarında o doğalar, o Esma-i Hırçlar'da, o Erbain İdrisiye'de kırk isimden biri. Azat olursunuz dünya hırsı mekanı. Zenginlik, sıhhat, av, her derde çare yazdık orada ya. Ne isimler ya. Allah'ın isimleri ya. Okuyun, amel edin inşallah. Hem destek olun hem abone olun. Abonelerle başladı biraz, şu anda da inşallah. Bu enkas taksir inşallah. Evet. Duaciyenlere de dua edelim. Nisan 4'te de akşam namazından sonra efendim, elbabillerden sonra sohbette hayırlı mahkeme kararlarıyla ile inşallah Pazartesi'yi Salıya bağlayan gece bu önümüzdeki pazartesi salıya bağlayan gece teheccüde kalkabilen teheccüde kalkamayan yatmadan önce bir riyası işleri şey okuyalım inşallah hepimiz dua edelim bir de 129 kere yalakış çekelim 129 peşinden duamızda olsun Allah'ın dinimiz dünyamız afiretimiz bakımından hayırlı kaderler nasip eylesin harkemede hayırlı kazalar nasip eylesin yani bu hususta da duanızı bekliyorum amin Subhanallah Rabbin Ali'l-Aleyl-Vahim. <Sessizlik> Elhamdülillah <Sessizlik> Rabbin Ali'l-Aleyl-Aleyl-Ussalatu Ala ve اللهم <سؤال> إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم نسألك الباقي الجنة نعوذ بك من سفه الكون النار اللهم نسألك الجنة ما ضرب إليا مقدما عمل نعوذ بك من النار ما ضرب من مقدما عمل اللهم نسألكم قيما سلكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم نعود بك من شرف استعاليكم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاء لا حول ولا قوه الا كل عاجل وآجل ما علمنا وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسلم البثير والحمد لله رب العالمين امين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمين İnna enzalnahu keylaylatin mubarakatin innakunna munzirin kullu biğrainu huves alim Surahane rabbika rabbil izzet amma <amplis> yasifuhun ve <Everyone's> selamun <name> alel mevselin velhamdülillahi rabbil alemin Amin. Bir de şunu duyuracaktım. Facebook sitemiz resmi olarak belirlendi. Yani öbürleri tek tek söyleyeceğim size. Şu anda Facebook olarak tek... Resmi olarak belirlenip kontrol elimize alınan site Cübbeli Ahmet Hoca olarak Adı ne oldu? Cübbeli Ahmet Hoca oldu Bu isimle Facebook'tan resmi site başladı İnşallah ilgileneceğiz daha ilgileneceğiz ee, Bunu takip edebilirsiniz Bu resmi site olduğu için bizim kontrolümüzdedir Allah Teala çok kişilere ulaşmayı nasip eylesin Allahümme Sallü ve sellim Ve bari kadri el azim el cahil ve alani ve sahbih mühane rabbite rabbil izzeti amma esufune ve selamü alel muhserin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Ebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytinin ve ashabının meşahitimizin ve bu cemaati yetişlerinden müminini müminatın ve kastaten Ramazan Bulti hocamızın ve onunla birlikte şehit olan talebelerinin ve Suriye'de ve abdaların ner neresinde Allah yolunda ölmüş öldürülmüş bütün şehedanın errahi için buyurun. Eshedü en la ilahe illallah ve eshedü enne Muhammeden abdurur Resulü. Hediyelerimizi vasıl eyle, Rabbine nur eyle, rahmetlerine gark eyle, naderecelere ahli eyle, amin. ile amin. amin. Ruhler için el Fatiha. Kan bu yukarıda yapılıyor. Üst kaktaki kütüphanecedir. <gülüyor>